Ya Rabbi Celalı Vücehi ve Azim Sultanı, ve Selam ve Ala Seyyidl ve Muhammed ve Ali ve Fatih ve Mentebi Akıb İfsanin İlayimidin. Ama Badukalem Ey İkbal, Hadis Kitabı Allah, Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Ve şerrü'l umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin delâlet ve külle delâletin mesâhibühâ fîn-nâr ve bi senenil muttasıl ilâ'n-nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kâl İnne'l hedye's ve ve'samtus sâlih ve'l-iktisâde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 konuşmaya başlıyoruz. Bu hadisinin izahına geçmeden önce evvela Peygamber Efendimizin ruhuna hediye olsun diye sonra onun bütün mübarek âline, ashabına, ezvacına, evladına, etbaına, zürriyet-i tayyibesine, ahbabına, ihvanına ve hasreten makamı irşadının varisleri Bilemâ-i ve Mürşidîn-i ruhlarına, Ebu Bekir Sıddık ve ali Murtaza ve sahip sahabe-i kiram, Rıdvanullahi Teâlâ aleyhim ecmeyin hazretlerinden, Şeyh, el ve Efendimiz'e kadar Çıhan'dan gelip geçmiş, bütün gürşid Kamillerimizin, Evliya Allah büyüklerimizin, Allah'ın mübarek, sevgili kullarının ruhlarına ve bizim de ahirete göçmüş olan bütün Müslüman annelerimizin, babalarımızın, dedelerimizin, ninelerimizin, ecdad ceddatımızın, akraba-ı taallukatımızın, evladımızın, kardeşlerimizin, sevdiklerimizin, dostlarımızın ruhlarına hediye olsun diye bu caminin banisi İskender Paşa'nın caminin çevresinde methum bulunan mevtanın ruhlarına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 Küçük <Gülüyor> Bu öksürük Mekke'de oranın hatırası. Sıpma şey yapıyor. Biraz üşüdüm şey yapıyor yani. <gülüyor> Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Taberani'nin ve Ahmet İbni Hanbel Beyhakî gibi kaynakların i̇bn Abbas radıyallahu anhım ve diğer bir bölüktür peygamberlik makamı 25 bölük şube ise 25 şubeden bunlar bir bölüktür diye buyurmuş şu sayılan şeyler peygamberliğin vasıflarının efendim yüzidelerinden olduğunu beyan etmiş oluyor mühim şeyler olduğunu beyan etmiş oluyor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 Nasıl güzel ahlaka sahiplerdi, nasıl güzel sıfatlara sahiplerdi. İşte şunlar, şunlar, şunlar. Burada üç tanesi sayılıyor. Peygamberliğin 25 bölüğünden efendim bir bölüktür. 25'te biridir. Neymiş bunları şimdi anlayalım. Üç şey sayıyor efendimiz. İnden hediye salih. Birisi hediye salih. İşe şey anlamadım hocam diyeceksiniz. Doğru. Anlatacağım. Hediye-i bir 1 Ve semt-i Salih Hediye-i Salih Semt-i 2 Ve İktisat evet. Güvenlik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 bazı insanları biliyorum, siz de biliyorsunuzdur. Yani sizin de bazen akşam bir rüya görüp de belki içinizde böyle bir vardır. Sabahleyin o olur. Olmuştur, karşınıza gelmiştir. Yani Allah Allah. Dün, dün akşam ben bu rüyayı gördüm, bak bu sabah böyle oldu diye. Bazen böyle şeyle Kar karşılaşmış olabilirsiniz ben. Karşılaştım. Hem de çok böyle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 Akıl yürütüyoruz kendi kendimizi. Bize de yani bunlar güzel şey. Bunları edinmeye çalışalım. Bak peygamberler bu vasıflara sahip. Biz de aklımızı başımıza toplayalım. evet böyle hallere sahip olmaya çalışalım. Çünkü peygamberler bu vasıftaymış. Allah peygamberlerini için gönderiyor dünyaya? El de tutulur, gözle görülür misal olsun diye. Numune olsun diye. İşte bak bu peygamber öperini, eteğini öp, ayağını öp. Efendim, işte bu peygamber. Bak bunun hareket edine, nasıl hareket ettiğine bak, ne söylediğine dikkat et. Bak bunun yolundan yürü. Bunun izini takip et. Emrini tut. Allah numuneyi imtisal diyoruz. hüsve hasene diyoruz. Onları bize numune insan olarak gönderiyor. Bak ey kullarım uzun tarife düzüm Ben böyle insan istiyorum. Böyle insan olmaya çalış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 iyi demek zahni yapacağım iyi bir efendim tavır, hal biz şiirlerin okunmasına geçmeden ben öyle dedim va Hediyü Eftelel -hedi, Hediyü Hediyü Seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Hal ve gidişin en güzeli Peygamber hal ve gidişidir diyoruz ya hadisi okuma geçmeden önce size bir ön konuşma yaptığımız zaman ne diyoruz? Sözlerin en güzeli Allah'ın selamıdır. Hal ve gidişin en güzeli de sallallahu aleyhi ve sellemin hal ve gidişidir diyoruz. Onun araçası ne? Hedi eftelen hediye, tedirfe muhammed Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem. En iyi halle gidiş, Peygamber Efendimiz'in hal ve gidişi Aslında hedi, kelime olarak nereden geliyor? Hedâyehdi, yol, gitmek ve yol göstermek demek. Yolu gösteren kimseye hadi denler bu kökten. Hadi yolu gösteren, efendim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 Hediye de işte böyle halle gidiş diye tercüme ediyoruz. Uygun. halle gidiş sözü uygun. Halle gidiş uygun düşüyor. Zaten hediye de biraz gitmekle ilgili. Kur'an-ı Kerim'de Fatiha Suresi'nde de ne diyoruz? İhtinat sırat almışsakim. Bizi doğru yola götür. Yani oraya kılavuzluk et. Bizi yarabbi sevk et. Diyoruz. Yani orada da anlıyoruz. İhtinat sırat almışsakim. Bizi doğru yola sevk et. Oraya götür. Oraya gitmemizi sağla demiş oluyoruz. Hediye böylece işte hale giriş demek. Salih de uygun demek. Salih. Regülün salih uygun, iyi insan demek. Efendim. Hediye salih iyi bir hale giriş, uygun, uyumlu demek yani. Eskiler kullanırlardı, belki yeniler bilmezler. Bu işe bu salihtir, yani uygundur demek. Uyuyar, tamam, bu işi bu yapabilir, bu işi falanca adam yapabilir. O adam bu işe salihtir. Hatta salih olmaya, uygun olmaya da ne diyoruz? Salahiyet diyoruz. Salahiyet, bu adam bu konuda salahiyetlidir. Ne demek? Yani uygunluğu vardır bu adamın bu işe, bu işi yapabilir demek. Uygunluk demek yani.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 Geniş oluyor. E hocam, kelime kısa da anlamı şimdi kocaman oldu. Yani ben üç nasihat tutacaktım ama şimdi ben bunun neresinden tutayım? Çok büyüdü iş yani. E, genişledi. Doğru. Zaten İslam küçücük bir şey değildir. Bir sistemdir. Bir nizamdır İslam. Hayat nizamdır. Bizim her şeyimiz başka türlüdür. İslamcadır, mümincedir.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 Hayır. İslam demokrasi değildir. Sakın al. İslam demokrasi filan değildir. İslam'da demokrasideki kadar kötülüklere müsaade yoktur. Var mıdır? İçki içmek serbest midir? Değildir. Silah etmek serbest midir? Değildir. Efendim edepsizlik yapmak, günah işlemek evin içinde işliyor canım. Sana ne? Kapısı kapısı. Evinin içinde bile işleyemez. Neden? İslam nizamı böyle. Demokrasi demokrasi de evin içine karışması Halkın hepsi bir edepsizce işe karar verirse o iş yapılır. Şu meydana çıplak karı koca değil de işte iki heykeli resimine koyalım. Belediye meclisi karar verir koyarlar. Neden? E, demokrasi var. İkisi karar verir. Tamam. E bunlar sarmaş dolaş iki, iki şey olsun, heykel olsun. Tamam, o da öyle. Onu da koyalım. Kabul ederlerse olur. Neden? E canım işte bu hükümeti, bu belediyeyi, bu şehri, bunlar idare ediyor. Halk kabul etti mi bu öyle olur. İslam'da öyle olmaz. İslam'da demokrasi yoktur. halkı ilerisi yoktur İslam'da. Kötülüğün hakimiyeti yoktur. Kötülüğü yapabilme serbestliği yoktur. Kötülük yapılmaz. Kötülük yasaktır İslam'da. E hangisi daha Hürriyet mi iyi, hürriyetsizlik mi iyi? İslam Çünkü kötülüğü engelliyor, yaptırtmıyor. Aslında bu, bu bizim çağdaş toplumlarda da bazı şeyler yaptırılmıyor. Neler yaptırılmıyor? Baya aşiken bir tehlikesi görünen şeyler yaptırılmıyor. Bu genel sağlığa aykırıdır bunu yapamazsın. Geliyor adam yürürüyor, dükkanı kapatıyor. E ben demokrasi var memlekette bu dükkanı çalıştıracağım. Ne kapatıyorsun? Kapatırım. Var mı diyeceğim? Demokrasi memokrasi tanımam. Burada halkın sağlığı önemli. Allah Allah. Bak şu belediye zabıtasını yaptırdı. Bak nasıl şeylik yapıyor. Zorbalık yapıyor. Ama kimse de bir şey demiyor. Neden? Memnun. Halkın sağlığını korumak bakımından, genel ahlakı korumak bakımından, suları korumak bakımından, geniz kenarına villa yapamazsın. Efendim kanalizasyonunu oraya veremezsin. Bir sürü, yasak var. bir sürü yasaklar. Bir sürü yasaklar, bir sürü yasaklar. Neresi hürriyet? Toplum ilerledi ki hürriyetler azalıyor. Toplum nizamını koruyucu tedbirler artıyor yani. Şunu yapamazsın, bunu yapamazsın. Tükürmek serbest mi? Değil. Mesela. Yani Birçok yasaklar var. Onun için çağdaş toplumlar da...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 soyu, lesebi korumak istiyor İslam. Sonra insan sağlığına insanın kendi vücuduna aykırı şeyleri yasaklıyor. Hiçbir yasak. Sana ne ya? Şehir mi o? Benim karşımda Burak, ben Dünan Şampuşaklı Antalya'dan geliyoruz. Efendim, tepsi içinde hanımefendiler ikram sunuyor bize. Göksel Avruplar. Efendim, o diyemiyorum ceza yazacaklar diye. Efendim,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 Kanunla yasakladılar, şampanya serbest, tezat var. İslam bu tezatı kaldırıyor. Böyle zıtlık yok İslam'da. Yasaklar var. efendim Ama yasaklar insanın kendisinin lehine, vücudunun sıhhatine, toplumun huzuruna yönelik oluyor.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 Kisvec'te tahsil görürken veya oraya bir gittikse işin gittiği zaman Kisvec'li bir aileyle tanışmışlar. Adam kaptanmış. Evin anahtarını bizim arkadaşa vermiş, evin anahtarı. Sen demiş dört aylık bir gemiyle gidiyorum. Eşim yalnız kalacak. Buyurun evin anahtarı demiş. Buyurun evin anahtarı demiş bizim arkadaşa. Bu İsraç mantığı. Bunlar İsraç'tı. Ben demiş orada dört ay istediğim gibi yaşayacağım, bu da istediği gibi yaşasın demiş. Çünkü namus terakçisi farklı. Dünya görüşü farklı. Çünkü nizamlar başka türlü nizamlar. İslam nizamı başka türlü. Onun için bu İslam'ın nizamını öğreneceksiniz. Nedir İslam nizamının önemli, önde gelen mühim maddeleri? Farzlardır. Farzları öğreneceksiniz.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 girmeden önce sorumluluk yaşına yani meleklerin senin sevaplarını, günahlarını kaydetmeye başladığı yaştan önce bunları öğretecektin ki günah işlemeyip defterine günah yazdırmayacaktın. Sevapları kaçırmayıp günah yazdırmayacaktın. Sevapları yapıp sevap kazanacaktın. Ne zaman yani? Hüluv çağına ermeden önce öğretecektin. Demek ki İslam nizamında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 Hâçi öğretirsin ama gene öğretirsin. Öğretilebilir. Sade bir üslupla kolayca öğretirsin. Öğretmen lazım. Böylece bir güzel hal ve gidişi olur insanın. Bilir. Gıybet etmek günah diyebilir. İftira etmek günah diyebilir. Dedikodu yapmamak lazım diyebilir. Yalan söylememek gerekir diye bilir. Böylece bir hal ve gidişi ortaya çıkar kişinin. Hal ve gidiş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 Müslüman Müslüman olur. Ehadiller biz Müslümanız. Her devlet Yahudiye e, baskı yapamaz bey Sen sinagoga gitme, sen kiliseye gitme, sen Hristiyan olma, sen papazın elbisesi giyme filan diyemez. Laiklik ne demek? Toplumun içindeki inanç gruplarının hareketlerindeki efendim serbestlik demek. Devletin onlara baskı yapmaması demek. Devlet devletin layık olması uygun görmüş Avrupa nizamları çünkü yüzyıl harfleri olmuş mezhep kavgaları olmuş birbirlerini yakmışlar yıkmışlar sonunda bir sonuca da varamamışlar sertlikten de bir sonuç çıkmamış katliamlar yapmışlar sembertelemi katliamı gibi böyle akşamları evleri işaretleyip ondan sonra koyun gibi kesmişler kötü kesmişler. ki mezhepten diye kovmuşlar saman alevlerinde yapmışlar. Efendim sen dünya yuvarlak dedin diye işkence yapmışlar, İngiliz Lüksiyon Mahkemesi'ne şey yapmışlar, bakmışlar ki bu sertlikler şey yapmıyor, sonuç vermiyor demişler ki karışmayalım devlet bu işlere karışmasın, kişinin inancına müdahale etmesin ama devletin başındaki adam dinler olabiliyor, mesela Amerikan reisi cumhurlu kiliseye gidebiliyor eski bazıları e, vardı mesela yanında papaz gelindiriyordu her şeyi fafaza söylüyordu de Dindardı bayağı. dinden önceki birisiydi. Ha Kişi dindar olur, bir dine bağlı olur, bir mezhebe bağlı olur, bir tarikata bağlı olur. Devlet ona yan bakıp efendim, baskı yapmaz. Bu işte demokrasinin, laikliğin gereği bu. Ama ne yapıyorlar? Laikliği din düşmanlığı gibi anlayıp dine çatıyordur. E bu da bu işi anlamamak demek yani. Hazmedememiş insan haklarını, hürriyetlerini anlayamamış. Karşısındakine hürriyet vermek istemiyor. Kendisinin istediğini yapmasını istiyor da karşısındakine istediğini yapma müsaadesini vermek istemiyor bizim Türkiye'deki aydınlarımız. Karşısındakine müsaade vermek istemiyor. E ne olacak peki? ben ne istiyorsam öyle olacaksın diyor. E ben senin yolunu beğenmiyorum ki Allah seni ıslah etsin, Allah seni hikâ edersin, Allah seni ne bileyim yani düzeltsin, sen yanlış yoldasın. Hayır, benim gibi olacaksın, senin ne meziyetin var da ben senin gibi oldum. benim yolum daha güzel, daha mantıklı, daha temiz, insanlara daha faydalı, herkesin iyiliğini istiyorum, tertemizim, pırıl pırılım, <gülüyor> emelim hayır yapıyorum, hasenat yapıyorum, sen niye İslam'a düşmanısın, niye şeriat'a düşmanısın, ilericiyim ben. Nerede, nerede, nerede ilerisin sen? Niye doğru ilerici yani ilerisisin de cehennem yolda mı ilerisisin? Yani bu iler ha aşırısın tamam? İleri tem kasnıyor aşıyorsun aşırısın çünkü sen daha reyleri anlayamamışsın kanunları anlayamamışsın anayasayı anlayamamışsın filan. Neyse efendim bu noktalara tabii temas ediyoruz gerektiği için. Elhacu salih, şöyle bir güzel uygun halve giriş, ahlaklı edepli, sakin, terbiyeli hal halve giriş. Yani adam taşkın değil, azgın değil, saldırgan değil, küsak değil. Hediy salihe sahip. Yani iyi bir halve girişi var. Bu bir peygamberler böyleydi. Saygın kimselerdi. Fazla komik, fazla şakacı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 Niye dik, dik baktı böyle diye başın şey böyle, böyle bakarsan niye yan baktı diyor. Niye böyle böyle bakarsa niye dik baktı diyor. Demek ki dik bakmakta doğru değil, yan bakmakta doğru değil. E nasıl bakacağız? Yumuşak bakacaksın. Tatlı tatlı bakacaksın. Biraz da hatların yumuşak olacak gülüşün. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: "Temessü mücefii bi vecihi ekhe eh ve sadaka."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 Çünkü kaş çatıldığı zaman iyi olmuyor. İlk bakıldığı zaman iyi olmuyor. Efendim, dudak bükürdüğü zaman iyi olmuyor. Kaş kırıştırıldığı zaman iyi olmuyor. Bir kaşını kaldırdığı zaman iyi olmuyor. Falan. Yani hepsinin manası var. İnsanın efendim, kaşını gözünü oynatmasındaki efendim, göz yumduğu zaman o adam bu işe göz diyor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 mağara değişiklikleri vardır, mağarasında gelişmeler ve kaymalar vardır. İktisat bugün ekonomi mağarasında kullanılıyor. İktisadi ve ticari ilimler fakültesi diyoruz. Sen ne iş yaparsın? Her iktisatçıyım, işletmeciyim diyor. İktisat bugün belli bir mağaraya geliyor. Ama eskiden de o gelecek demek değil bu. Her kelimenin bir tarihi var. Tarih içinde başka manaya gelmesi de mümkün. İktisat, ihtidarlı davranmak demek. Yani aşır olmamak. Ne fazla öyle, ne fazla böyle. Ne az ne çok. İfrat ve teşebbütün ortasında dengeli gitmek iktisattır. Yani efendim, ihtidarlılık demek. Bak gördün mü? İktisat kelimesi şimdi eskiden başka manaya geliyormuş. Peygamber Efendimiz başka manaya kullanmış. Engellilik demek. Yani aşırı olmamak demek. Şimdi aşırılıkla neler olabilir? Mesela bir adamın parası vardır. Çok parasını harcar, harcar, harcar. Bu adama diyoruz ki müdür diyoruz. Ya is, is, israfçı bu adam. İsrafçı. Şimdi bizim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 bir arasından alıyor, bir arasından alıyor, ondan sonra getiriyor. Ne olacak bak? Atılacak. İsraf haram. Az al, az al, tabağındakinin hepsini sıyır. Ee, yani bir damlayı bile diyan etmek doğru değil. Çok önemli. Bak, israf haram. Evinde de öyle olacaksın. Para verdiğin yerde de öyle olacaksın. Ziyafet olan yerde de öyle olacak aşk müfe de öyle olmuş bu bir terbiye işte <gülüyor> tabi keşke efendim bütün kardeşlerimiz burada olsalardı da oraya katılanlar evedim anlatsaydık ama duyarlar bunu yani tabağındakini yemediğinin kökrüğünün hesabını vereceklerdi. allah ım. o kadar yemeği bol bol aldın hevesledin üç tabağı öyle koydun onlar ondan sonra bidone gitti çöp dönler Mutfağa gittiği zaman orada adam fırt, fırt yapıyor Hadi atıyor Tabak yıkanmaya gidiyor Ziyan oldu onlar İsraf oldu İsraf Arap. Az yıkan Yiyeceğin kadar al Kendini bilmiyor musun Midenin ön bilmiyor musun Kendi halini bilmez misin Bir azıcık az yıkan Sıyır Bitir Tertemiz götür. Ben bazen böyle tabağı sıyırırım Şaka yaparım Hanıma böyle derim ki bak Tertemiz yıkadım sana zahmet olmasın diye rafa koy derim. Rafa koymazsa tabii de. yani ama hiçbir şeyi ziyan etmem. Çünkü ya da bir madde, gıda maddesi oradaki, efendim, her şey şey, ziyan doğru değil. Demek ki israf bir aşırı uçmuş. Israf haram. Haram. Aaa, israf harammış. İçki de haramdı Hocam içki de haramdı şimdi ne olacak? İsraf da haram mı?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 İnsandan konuşa konuşa anlaşır. Anlaşması lazım. Küsmek yok. Tarzın olmak yok. Haram. Efendim israf etmiyor da har vurup harman savurmuyor da eli böyle aha açabilirsen aşk olsun. Hiç açılmaz eli. sık sık büyümüşleri. Şuradan yalattırmaz yani dışını avucunun içindekini dışındakini bile yarattır. Ha Bunun da adı cimrilik. Bu da haram.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 hep sabahlara kadar ibadet edeceğim. Bir derse de demiş ki, hep bu kadınlarla evlenmeden neler oluyor, neler oluyor, hiç evlenmeyeceğim, teker yaşayacağım, hep efendim, ömrüm böyle geçecek. Efendimiz bunları duymuş, çok kızmış, sinirlenmiş, şuradaki damarı kabaracak kadar öyle asabileşmiş ve bunlara ikazda bulunmuş, böyle yapmayın. Bu aşırılık demiş. Ben sizin Allah'tan en çok korkanınızdım. Allah'ın en sevdiği kimseyim ama böyle aşırı yapmıyorum. Uyuyorum. Gecenin benim zamanda uyuyorum. Efendim, sonra uyanıp gece ibadeti yaptığım zaman da oluyor. Bazı günler oruç tutuyorum. Oruç tutmadığım zaman da oluyor. E görüyorsunuz işte evliyim. Yani yani tabiata, yaratılışa Sılkata, kıtırata uygun bir din. Efendim Hristiyanlar hiç evlenmiyor. Rahibeler evlenmiyor, babazlar evlenmiyor. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Nasıl olacak? Allah madem seni erkek yaratmış, o zaman evleneceksin. Çok çocuğun olacak. Evin erkeği olacaksın, adamı olacaksın. Kocası olacaksın, kadının, çocukların babası olacaksın. Normal bir şey. Badem seni de hanım yaratmış, e sen de evleneceksin, çoluk çocuk saygı olacaksın, ev hanımı olacaksın, çoluk çocuk yetiştireceksin. Neden? Böyle yaratmış Allah. Adem Aleyhisselam, Havva Aleyhisselam. E niye böyle olmuş? سُبْحَانَلَّزِي خَلَقَ الْاَزَّاجَ كُلَّهَا اِمَّا تُمْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسُهُمْ وَمِنْ Hem insanları, hem diğer mahlukları, hem bitkileri, Allah böyle, böyle yaratmış. Kurbanın bile erkeği ve dişisi varmış. Erkek hurmanın şeyleri kendi oluyor dalları. Yani biraz yanaştığım zaman bakıyor. Onun çiçekleri alınıyormuş. Dişi hurmanın üstüne asıldığı zaman hurma öyle oluyormuş. Bizim şurada avluyu genişletelim diye kestiğimiz incir ağacı vardı. Erkek incirdi. Aşısı olmadığından kozlanakları, kobakları incirler patlat düşüyordu. Çocuklar birbirine oyun oynuyorlardı. Onları toplayıp ellerini alıp birbirlerini atıyorlardı. Neden düşüyor? Aşılanmadığı için. Yani aşılı olması lazım. Bizim köyde bir şey yapmışlar fıstık ağacı aşılamışlar dağdaki yabani bir takım bitkilere. Olmamış. Fıstık teşekkül etmiyor. Gitmişler ziraatçilere söylemişler demişler ki bunun erkeği var dişisi var siz buna dikkat etmemişsiniz ondan. Erkeği bir işini şey yapmışlar Ondan sonra güzel güzel fıstıklar oluyor. Antepin fıstıklarından da daha pahalı oluyormuş, bizim fıstıklar daha iyi oluyormuş. Yani nedense kokusu, rayası falan güzel olmuş. Yani Allah böyle yapıyor. Tamam. Bu hırkata, bu fıdrata uygun olacak. E peki bir insan evlenmezse ne olur? Bir insan evlenmediği zaman, ruhi ihtiyaçları gelişmediğinden veya baskı altında olduğunda tabii bir insan olmaz. Gayrı tabi bir insan olur. Bir kız evlenmediği zaman gayrı tabi olur. Yaşı geldi mi, geçmeye başladı mı <gülüyor> ruhsat sıkıntılar başlar. Neden? İnsanın tabiatı böyle olduğunda. İnsanın tabiatını Allah böyle yarattı. Vesel durmak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 İslam, iktisat dinidir. itidal dinidir. Aşırı değildir. İbadette de aşırılık yoktur. Efendim, fazlalık ve eksiklik yoktur. Hepsinin ölküsü vardır. Efendim, davranışlarda vardır. Bunlara biterli. Evet. İşte, iyi bir halde gidiş, güzel bir yüz, efendim, mütebessim bir çehre ve her işi itidalli dengeli yapmak,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 Böyle tarif ediyor şeyler. Yani şöyle dudakları aralanıp da dişleri göründüğü zaman etrafa ışıklar saçılır. Neden? Çok güzeldi dişleri. Öyle sararmış, kararmış, çürümüş efendim perişan değildi. Diş güzelliğine ağız sıhhatine dikkat ederdi. Başka nelerle dikkat ederdi? Koltuk altlarındaki kılları alırdı Peygamber Efendimiz. Çünkü koltuk altı terler efendim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 Efendim bilmiyorum üstü içinizdeki çamaşır kaç günlük bilmiyorum koltuk altlarınız temizlenmiş mi bilmiyorum ter kokuyor musunuz kokmuyor musunuz e bunların kendiniz şey yapacaksınız yani kendi kendinize özen göstereceksiniz efendim tertemiz olacaksınız burcu burcu olacaksınız mümkün olsa Abdullah bir tane hoşuma gidiyor her sabah havlusunu alırmış her sabah gidermiş efendim. Yıkanılmış, ondan sonra giyinirmiş O en güzeli. Her zaman yıkanmak en güzeli. Keşke evler müsait olsa, banyolar müsait olsa. Keşke her gün en güzelce yıkarsanız. O zaman sakal da böyle yumuşacık oluyor, saç da yumuşacık oluyor. Ehem insanın da böyle cildinin gözenekleri açıldığı için bir rahatlık hissediyor, bir hafiflik hissediyor.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 Haftada bir Cuma günü abdesti almak ne kadar sevap? Yani hiç olmazsa haftada bir, bir güzel yıkansın tepeden tırnağı. Hiç olmazsa. E tabi günde beş defa da elini ayağını yıkıyor. O ayaklar günde beş defa gıcır gıcır yıkanırsa ayak kokusu kokar mı? E bizimkiler ne yapıyor? Bir çorabı altı ay giyiyor. Erzurum'dan buraya gelinceye kadar çorabı çıkartmıyor. Ondan sonra da camiye geliyor, arkasındaki adam fenalıklar geçiriyor. Namaz kılınıncaya kadar, ay sabredeyim ya Rabbi, dur bakalım 3 rekat kaldı, 2 rekat kaldı filan, neden? E, kokuyor, kokuyor, mübarek adam sen bu şöyle çıkartsaydın, pavucunun içine koysaydın, bak şurada şadır var, lan şırıl şırıl su akıyor. Şırıl şırıl sözü hoşuma gidiyor benim. Burcu burcu gibi. ince kelimeler var. Şırıl şırıl su akıyor. Gıcır gıcır yıka ayaklarını. Hatta sabunla. Sabun diyorum, çok güzel oluyor. Ayaklarını sabunla, aralarını sabunla. Şöyle tertemiz olsun. Kokmasın. Gel buraya çıplak ayaklara gel. Kimse seni ayıplamaz. Niye çorapsız geziyor diyor. Daha güzel olur. Hasılı efendim, Efendimiz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 Halve gidişin iyi olması, bunu sağlamak kolay bir şey değil. Bu İslamın emirlerini öğrenmeyi gerektiriyor. Bu da ilmik ilmik halı dokur gibi bir şey. Yavaş yavaş öğrenilecek. Bak biz buraya geliyoruz, hadis sokuyoruz. Siz de dinliyorsunuz Allah razı olsun. Her gün bir şeyler öğreniyoruz, uyguluyoruz. İşte halıya bir iki ilmik atmış oluyoruz. Böylece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 iğne yaparım filan demesi ileride ruhsal bazı hastalıklara yol açıyormuş. O baskılar o çok önemliymiş. Ne yapacakmışız çocuğa? Aferin evladım bak kendi kendine haber verdin çiş yapacağını. Hadi bakalım. Aferin bilmem ne asla şeker gel bilmem ne. Böyle mesederek yapacakmışız bu işleri. Sertlikle olmazmış bunlar. Üç yaşına kadar ki şeyler. Babasının çocuğa ilgi göstermemesi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 çalışmayla olacak bir eğitim süreci. Kolay değil. Ama aileden olursa çabuk olur. Sen de biraz heveseder de böyle kitapları çok okursan, dini kitapları çabuk olur. İskender da haftada bir hoca efendi bazı verecek diye beni beklersen ağır olur. Otuz yılda olur, kırk yılda olur. İşi öğrendiğin zaman iş işten geçmiş olur. Ah be Hay Allah, ben çocuğu istediğim gibi yetiştirememişim. Demek ki kabahat bendeymiş. Ha benim çocuğumun kusmanın sebebi demek ki benimşim diye sonra anlar insan. Onun için çok okuyun, dini kitapları, efendim takip edin, yayınları, konuşmaları. Sonra yüreğinizde olacaksınız, heyetiniz, görünümünüz efendim güzel olacak. Bu da önemli. Efendim kaşınıza, gözünüze, buyunuzda, sakalınıza, efendim kokunuzda, efendim temizliğinize giyiminizin şöyle rahat olmasına dikkat edeceksiniz, önemli. Kişiliğinizi aksettiriyor. Ben mesela birisini ayıpladım, baktım, yaşlı bir insan saçına filan kır düşmüş, gülücüm pantolon giymiş, darda. E bu delikanlı gibi ya, olmadı. Garipsedim yani ben. E şöyle biraz rahat giyise, şöyle ne oluyor böyle daracık patates gibi, efendim, yumrular yumrular çıkıyor ortaya. Yani erkek çocuklarda da iyi olmuyor da hadi dedikanlılar yapıyor sen niye yapıyorsun? Bari sen yapma. Yani giyim kuşamına dikkat edeceğiz. Yüz güleşliğine herkesi böyle güleç yüzde beş şetle karşılamaya dikkat edeceğiz. Birden aşırılıktan kaçınıp itidalli bir yolda yürüyeceğiz. Müslük olmayacağız, cimri olmayacağız ibadete aşırı düşkün olup, vazifelerimizi ihmal etmeyeceğiz, i̇badet, ibadetten aşırı kaçıp, ibadet kusurlu olmayacağız. Efendim vesaire, her şeyimizi böyle ölçülü yapma gayret edeceğiz. Allah bize güzel ahlakı nasip eylesin. Hocamızın tasarruf ahlak kitabını lütfen okuyun. Hocamız, ahir ömründe o ahlakı ömrünün tecrübelerini size aktarmak için yazdı. O güzel kitabı okuyun. Oradaki güzel huyları benimsemeye çalışın. Kötü huylerden kurtulmaya gayret edin. Allah sizi peygamberlerin sahip olduğu güzel huylara sahip olanlardan eylesin. İkici anda aziz ve bahtiyar eylesin. <gülüyor> Cennetiyle cemaliyle cümlenizi müşerref eylesin. Fatiha-i Şerife ve besmele